Oh yeah. Thank you. Kainat Bugün 8 Temmuz Pazartesi Yıl 2013 Ay 7 Gün 189 Hızır 64 1434 Hicri Şaban 29 1429 Rumi Haziran 25 Yarın Ramazan'ın başlaması Bevarih rüzgarlarının sonu Günün tarihi e, Pardon Günün malumatı Yarın mübarek Ramazan Arapçada Ramz Şiddetli sıcak demektir. Aylara isim konurken şiddetli sıcaklara rastladığı için bu aya Ramazan denmiştir. Ramazana mağfiret ayı, ibadet ayı, 11 ayın sultanı gibi Müslümanları mağfiret ve ibadete teşvik edici isimler de takılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başladığı için Ramazan çok mukaddes bir aydır. Bu ayda oruç tutmak sağlıklı her Müslümana farzıdır. Günün Tarihi 392 yıl önce bugün 8 Temmuz 1621'de Fransız şairi Jean de La Fontaine doğdu. Savrup bir hayat geçirmiştir. En sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş. Bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'ye dal kavukluk etmemiştir. Günün manumatı Temmuz ayında. Geçen haftadan devam. Bahçıvanlık. Bu ay çok sıcak olur. Özellikle lodos rüzgarları bitkilere fena etki yapar. Körpe bitki tarhları, bazı nazik çiçek, çiçek fidanları, karanfillerle gülleri, bu rüzgardan elden geldiği kadar korumalı ve hasırla üstü örtülmelidir. Güz mevsiminde açacak vakti gelmiş çiçekler koparılırsa, tekrar açar. Güllere sürgün, Yaprak aşısı yapılır. Yedi veren günleri bir daha çiçek açabilsinler diye son kez bu ayda budanır. Sardunya, begonya ve benzeri çiçeklerden çelik yapılır. Karanfiller daldırma ile çoğaltılır. Çanta, çanta ve çuha çiçeklerinin ekilmesi biter. Tarlalar. Çok yerlerde ikinler biçilir, demet yapılır. Bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir ve sürülür. Yemek listesi gün 189 Mercimek çorbası, fırında tavuk, zeytinyağlı dolma, salata ve meyve Büyük saatli marif takvimi gone and started raining I'm lonesome as a man can be It's gone and started raining I'm lonesome as a man can be Cause every time it rains I realize what you herkes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Haftanın ilk Açık Gazetesinin açılışını yaptık Ömer Madre Can, Tombil ve Emre Gümüşer'den Ve, Özdalak, ve Deniz. Özdalak Deniz'den Pazartesi Mahmurluğuna verin Kusura bakmayın bu ekiple Berabersiniz Günaydın, Günaydın. Evet Şimdi tarihte bugün neler olmuş ona bakalım 1497'de bugün Vasco de Gama ilk Avrupa'dan Hindistan'a seyahate girişmiş gerisi malum bugün hala onun sıkıntılarını çekmekteyiz 1889'da Wall Street Journal'ın ilk nüshası yayınlanmış. 1993'te de özel radyoyla televizyon işletilmesi ve kurulması... ...Türkiye'de serbest bırakılmış. 1996'da da Refah Partisi, Doğru Yol Partisi... ...Koalisyon Hükümeti Güven oyu almış ve Refah Yol dönemi başlamış. Evet, günün haberlerine bakacak olursak... ...son derece hareketli ve aslında... çok acı gelişmelerle de dolu lebalep dolu bir hafta sonu ve yani cumadan bu yana bayağı karışık bir gündem vardı. Çok özetle söyleyecek olursak Taksim'de bir yere gelenlere parkımıza gidiyoruz çarşıyla gelenlere polisten çok şiddetli müdahale oldu gaz ve tazikli suyla. İstiklal Caddesi bütünüyle gaz altındaydı. Taksim ilk yardıma 28 yaralı getirildi. 60'a yakın kişi gözaltına alındı. Ve bütün hafta sonu bunun gaz bulutlarıyla geçti diyebiliriz evet. cumartesiden bu yana. Bu konu hakkında konuşabilecek oldukça fazla detay var. Onlara da değinebiliriz. Polislerden tutunda da satırlı saldırganlara kadar. Birçok konu var. Hatta bakanlar da var aynı zamanda. Evet. Pala serbest. Bu arada serbest bırakılmış. Palalı saldırganlar. Türkiye tarihinin çok yeni <gülüyor> alışık olmadığı şeyler değil ama bayağı da ciddi bir şey de var. Gelişmeler var bu açıdan. Dehşet verici. Sivillere genç kadınlara saldıran palalar ve onların Serbest bırakılması ve mecliste de savunulması gibi evet. yani partiler tarafından serbest da bırakılması. AKP tarafından serbest, bırakılması, serbest haberli... bırakılması kadar da gözaltına alınışı da ayrı bir hikayeyi barındırıyor ona da değinebiliriz istiyorsanız. Evet, değinmeye değineceğiz onlara. Şimdi bir e, onun dışında Mısır'da tansiyonun düşmediğini, Mursi yandaşlarıyla polisin çatıştığını, 30 ölü olduğunu, binden fazla yaralı olduğunu ve e, Muhammed el Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirildiğini duyuru, duyuruyorlarsa da aksi yönde de haberlerde var. Henüz kesinleşmediği yönünde yani. Evet, bu 30 ölü sayısı sadece cuma günü. Başlayan çatışmalarda, meydana gelen çatışmalardaki verilen sayı daha ve, yükselen, çok daha yüksek, yüksek sayılara ulaşındı. 120'den de bahsedildiği belirtiliyor. Evet, binlerce yaralının olduğundan da bahsediliyor ve alanlar tekrardan dolmaya başlamış. Hem Mursi karşıtları hem de Mursi yanlıları tarafından insanlar tekrardan sokaklara inmeye başlamışlar Mısır'da. Evet, Venezuela, Nicaragua ve Bolivya Snowden'a kapı açtığını duyurmuş. Ondan da bahsedeceğiz. Çok önemli bazı gelişmeler de var. Ee, en önemli gelişmelerden bir tanesi de bütün yeryüzündeki, bütün dünya vatandaşlarının dinlemeye, gözlemeye alındığının tescillendiğidir. Mesela Brezilya vatandaşlarının tamamı dinleniyormuş neredeyse. Bizzat Amerika Birleşik devletleri tarafından yani buna da çok ayrıntılı biraz bilgi verebilmemiz, gerek bilgi vermek gerekecek. Telefon kayıtlarını, PRISMA programı, Obama'nın başkanlık, başkan olarak verdiği direktifi var ve sınırsız bir veri tabanı kullanılıyor. Meta data diyorlar bunlara. Üst bilgi veriler yani. Ve yani bütün dünyanın vatandaşları dinleme, gözetleme altında bu George Orwell gibi yazarların hiç düşünemeyeceği kadar bile öteye giden bir şeye doğru gidiyor. Doğrusu bunun üzerinde de konuşacağız. Bütün dünya vatandaşları arasına biz de, sen de dahil misin acaba? Dünya vatandaşlarına mı? Dinlenenler arasına. Bir şekilde dinleniyorumdur diye düşünüyorum açıkçası. Peki yani ya, hangi vasıtalarla olduğunu bilmiyorum ama dinleniyorumdur. Peki ya Recep Tayyip Erdoğan da dinleniyor mudur Amerika tarafında? Kendisi zaten dinlenirken yakalanmamış mıydı? Daha doğrusu evet. onu dinleyen böcekler bir şekilde yakalanmıştı hatırlıyorsunuz. 2011 senesiydi galiba. Evet onlar galiba. Amerikan böcekleriymiş. NSY böcekleriymiş işte. Şimdi öyle anlaşılıyor yani. İşte. Ee, bu böyle ve e, en Korkunç Dron insansız hava saldırıları da 9 aydan beri azalan saldırıları ölen sayısını tekrar yükseltmiş. Pakistan'da 16 ile 18'lik bir ölüş sayısı var. Ondan da bahsedeceğiz. Macaristan Yahudi soykırımı için tazminat ödeyecekmiş. Ödemek, ödemeyi kabul etmiş ve 3 gün içinde yapacakmış bunu. Macaristan. Soykırımdan dolayı evet. Yevdileri. Evet şimdi dönelim. Ha Bir de tabii şey önemli bir çevre bağlamında da çok önemli bir haber var. Onları da özette söyleyelim. Bek ne kadar zaman sonra bir daha vakit gelir mi gelmez mi onu da bilemiyoruz. O bol orman yangını var Türkiye'den de başka ülkelerden de ama. Ve hemen hızla geçelim. Balıkesir Gömeç'te, Karahaç Beldesi'nde, Arthur Tatil sitesi yakınında yangın. Adana'da 10 hektar Kızılçam ormanı yanmış. Saimbeyli ilçesinde. İstanbul Haybeliada'da 8 dönümlük ormanlık arazi yanmış. Çam Limanı mevkiinde orman yangını. Evet. Soğutma çalışmaları sürüyor. Şimdi kontrol ya da şeyde Quebec'te Kanada'nın Quebec vilayetinde büyük bir orman yangını olmuş. Oradaki o şeyde genellikle boreal ormanlar, çok kadim ormanlar ve yanıyor. Yalnız 350 bin hektar. Evet, karşılaştım. Uyanmış Yapmak için e, yap, bakacak olursak. Biraz önce saydığımız Balıkesir, Adana ve Heybeliada'da toplamda 14 hektar, 8 dönümlük arazi yanmıştı hafta sonu içerisinde. Kanada'nın Kebek bölgesinde ise geçtiğimiz ay başlayan yangınlar sonucu 350 bin hektarlık bir alan yanmış. Yani muazzam boyutlarda bir alan yanmış. Yani 100 kilometre mesela yayılıyor. 100 kilometrelik bir uzunluğu var mesela orman yangınının. Bir takım videolarına bakmak bile insanın şey yapmıyor. İçinden gelmiyor doğrusu. Geçtiğimiz Kuzeyde sene... yıl her yıl yangın görürüz ama bu kadar büyüğünü hiç görmeyiz demiş korumadan sorumlu bir adam Jacques Vigie diye birisi. Geçtiğimiz sene Avustralya'da görmüştük. Hatırlarsınız insanlar evlerini terk etmişti orman yangınları yüzünden. Burada da aynı e, sahneler ortaya çıkmış. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalmış bu orman yangınlarından ötürü. Ama yağmurlar başlamış ve artık hayat normale dönüyor diye beni de bu yani ancak acı acı güldürebilecek bir şey. Her şey düzelecek normale dönecek diyorlar. Yani 350 bin hektarlık bir yangından sonra <gülüyor> böyle bir şey. Evet orman yangınları bitse bile normale dönmüyor Kanada'da e, hayat. E, örneğin Kanada'nın doğusundaki yine aynı bölgeden bahsediyoruz. Kebek bölgesinde Lagmecantik isimli küçük bir e, kasabada küçük, sakin, şirin bir kasabada ham petrol taşıyan bir ta şey, tren raydan çıkıp infilak etmiş. Kasabada 30 bina yok olmuş ki kasabanın <gülüyor> da nüfusunun daha fazla olduğunu söylemiyorlar. 6 bin nüfus. Ve en az bir kişinin öldüğü ve ölü sayısının da artmasından endişe edildiği söyleniyor. O ortamdaki yani. birazcık eski bir haber ee, daha fazla olmuş mu? Beşti. Benim son gördüğüm haberde beş ölü vardı ve endişe ettikleri kadar vermiş o zaman. Yirmi kişinin de yani yüz kişi kadar kişi kayıptı. Ölü sayısı artması bekleniyordu. Ve giderek de e, atmaya devam ediyormuş. Yani son e, haberde altmış kadar insanın kayıp olduğu haberi vardı. Buradaki en acayip tarafı da, acayip değil belki de e, ironik diyebileceğim acı bir kaderin acı bir oyunu şu bir hafta bundan bir hafta önce aktivistler çevre aktivistleri bu şekilde ham petrolün bu fracking denen yöntemlerle işte çatlatma kayaları kaya gazı diyorlar ya işte onu onları elde edecek şekilde yatay bir çatlatma yöntemiyle elde edilen petrollerin böyle taşınmasını trenlerle başıboş de hem de bilgisayarla yönetilen trenlerle taşınmasının fevkalade tehlikeli olduğunu düşünerek barikatlar kurarak engel blokaya blokaya evet ve tam da korktuğumuz şey gerçekleşti diyor işte çünkü tren bu şeyden nasıl olduğu bilinmiyor Montreal'in 250 km yakınlarındaki Nant kasabasında durmuş sonra da Birden lokomotiflerden ayrılıp tren tankerleri 7 kilometre ötedeki Lac Megantic kasabasında raydan çıkıp evlere çarpmış işte. Onlarca ev yanmış, binden fazla tahliye var ve büyük bir yaz ilanı da var. Her şey normale dönecek demişler orada da. Montreal Main and Atlantic şirketi 500 mil yani 800 kilometrelikte bir raya özel trend şeyine sahip petrollerini taşımak için böyle bir şey Maine, Vermont, Quebec ve New Brunswick'ten taşınıyor. Aslında istisnai bir durum değil galiba fosil yakıt taşıyan araçların ya da kanalların ya da aletlerin yani tüneller gibi yerlerin de kaderi bu yani istisnai bir durum değil de kural olarak da görebilmek mümkün bunu hatırlarsınız. Yine Kanada'dan getirilen ham petrol Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilmişti. Ve kasaba yine küçük bir kasabanın buradaki gibi küçük bir kasabada evlerin önüne ham petrol fışkırmıştı. Ve bu hattında daha ileriye doğru Meksika Körfezi'ne doğru iletilmesi planlanmaktaydı. Yani ve o konuda da Exxon Mobil'in büyük yalanlar söylediği, tamamen olduğundan çok çok çok daha az ve küçük göstermeye çalıştığı da belgelenmişti. Evet, fosil yakıtlar olduğu vücutçı bu kadar olacak zaten fazla şeylerde acaba. bunu söylemişler yani bu doğrudan eylemi yapanlar e, açıkça söylemişler yani büyük bir ironi var burada demişler daha geçen hafta tam da bunun için 70 bin varil e, petrolün taşınmasına engellemek için barikat kurmuşlardı e, ve e, yani. Bunun önlenmesi için Megan Lasala diye bir 350 Main örgütünden birisi konuşmuş ve demiş yani kalplerimiz tamamen kebekte kebekte bu ölen evleri yok olan insanlarla beraber ama en çok korktuğumuz şey olmuş işte bunu söylemeye çalışıyoruz yani hem e, böyle kazaların olduğu yerdeki bütün topluluklar yok oluyor hem de yoldan geçen bütün ister yerli ister Sonradan yerleşmiş olan insanların şeyi gidiyor. Yani hiçbir zaman fosil yakıtların taşınması e, güvenli değil zaten. Ve bir de başka bir şey var. Şu diğer nehrine çok büyük ölçüde e, akmış bu petrol. Yangın değil sadece. Ve bir fotoğraf vardı. Bir portakal suyu şişesine koymuşlar. Sudan alınan, e, nehirden alınan bir örnek. Tamamen portakal suyu renginde. Nehir. Nehir, evet. O hale dönmüş. Çeşitli portakal renkli, turuncu renkli şeyler. Kimyasallar. Kimyasallar. İşte petrol. Evet, petrol. Petrol ve diğer kimyasallar. Saatli bombanın üzerinde oturmak gibi bir şey galiba bu bölgede yaşayan insanlar için. Ama insanlar böyle bir şeye devam ediyor işte. Çok tehlikeli bir şey. Son olarak da şeyi söyleyelim. Her durumda da büyük bir sağanak yağış olmuş. iklim değişikliği Oltu ilçesinde sel olmuş. Ekili dikili araziler zarar görmüş. 30 köyün yollarında trafik kapanmış. Yani şaka gibi geliyor ama 25 dakika aralıksız devam etmiş bu sağanak ve ondan sonra da sel basmış. İçme suyu boruları kırılmış bazı köylerin. Evlerin içine sel suları dolmuş. Karayolları çalışıyormuş yakında hayat normale dönecektir diye ümit edelim evet. orada da. Son yani orman yangınları yaptım. ve sellerden oluşan bir hafta sonunda. Kazalardan özür dilerim kazalardan Hı. bahsettik. Bunu da söyleyelim bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Kore'den kalkan Hava havayollarının uçağı San Francisco ya yakınlarında iniş yaparken düşmüş. Ve kazada iki ölüyle 180'den fazla yaralı olduğu söyleniyordu. Bu haberde bir diğer kaza haberiydi. Orman yangınlarıyla alakalı olması da doğrudan ee, böyle bir durum vardı. Bir diğer haberse yine bir uçak kazasıydı. Hafta sonu meydana gelen haberler arasında. Ee, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı da Gazze yakınlarında e, denize, kıyıya düşmüş iki pilot da sağ olarak kurtulmuştu. Bu da kaza haberleriydi. Evet şimdi geçelim. Hafta sonunun en önemli, Türkiye açısından en önemli sayılan haberlerinden birine ve Taksim'de eylem vardı. 6 Temmuz 2013 Cumartesi günü Gezi Parkı'nı, yani Taksim dayanışmasından bir basın açıklaması vardı. Gezi Parkı'nı halka kapatanlara Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nı kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma planlarının iptaline yönelik mahkeme kararını elden tebliğ etmek, parkımızın açılmasını sağlamak için güle oynaya Taksim'de buluşmaya çalışan yurttaşlarımız yine iktidarın hukuksuz, acımasız, şiddet ve saldırısına maruz kalmıştır diye bir açıklama vardı elimizde. Bunun tam da bu şeyin sesi var. Evet ne olduğunu anlatan. Ne olduğunu anlatan bir ses var. Yani soruyoruz hangi sebeple ve ne uğruna bu şiddet gerçekleştirildi diyor. Çünkü yaylardır bu acımasız şiddet ortamında bazen işe yaramayacağını bile bile asli görevlerini yapmaya çalışan basın emekçileri de yine bizlerle birlikte bu olağanüstü şiddete maruz kaldılar diyor. Ve bütün bunların ötesinde yolda gaz ve toma saldırısından kaçmaya çalışan, kendilerini koruyacak malzemeleri bile bulunmayan insanlara polisin gözünün önünde palalarla saldırıldı. Palalarla saldıranlara polis ses çıkarmazken önce gözaltına alındıkları açıklandı, bugünse serbest bırakıldıklarını öğrendik. Bunun yanında tanığız ki sadece en doğal yaşamsal ve anayasal haklarını kullanmak ve meydanın meydanında toplanmak isteyen yurttaşlarımıza değil, kendini korumak için apartmanlara, iş yerlerine sığınanlara da binalardan içeriye gaz atılarak şiddet ve apar topar göz attılar gerçekleştirildi. Soruyoruz hangi sebeple ve ne uğruna bu şiddeti gerçekleştirdi? Devamını da okuruz ama başlangıcına bakalım şimdi. Hocam bu o kadar olmayacak bir iş işiyor yani. O kadar olmayacak bir iş. Yani bir o kadar olmayacak emir bir iş yani. uyumamak sizin yükümlülüğünüz. arkanızdaki Artır, Hayır, bu şu. emir almış durumdasınız. Uyumamak sizin yükümlülüğünüz. Bu Hayır, hiç alakası yok. Yok, bununla olabilirsiniz. Hayır, bir şey. yok. Hocam, hocam, yasaya sizin yasaya aykırı emire uyumamak sizin yükümlülüğünüz. Görüyorum 2019-2021 yargıçay kararları açık. Siz hayır hiçbirler misin? Ya Biz kadar? Hayır efendim ben buradayım. Müdahale Yaptır. Bakın hukuk kavramı ile şey. emiri uyguluyorsunuz. Suç işliyorsunuz. şu anda Tamam gözaltına alın beni. Çok açık. Gözaltına alın. Yani ederseniz şey yaparız. Hayır, hayır o, tamam şey. tamam. Hayır. Dövüp dövüp gaz fişeği atıp atıp bırakmayın. Gözaltına alın. Alıyoruz. Tamam. Olur, buradayız. Siz, buradayız. Siz, an, bu hayır, buradayız. Buradayız. Siz lütfen ablaka çıkın. Hayır buradayız. Tamam hocam kuru... buradayız. Bizi gözaltına alacaksınız. Siz arkanızdaki grubu normal diyorsunuz. Kuru... Normal insanlar demokratik Abi, dakika, haklarını siz. kullanıyorlar. Maskeli, gaz maskeli, bar etli, bilmem neli. Adık. Siz de kullanıyorsunuz. Ya abim attınızı aşağıda korumak lazım. Sizin alın. gaz fişeklerinizin, pardon özür dilerim. Sizin gaz tamam. olmaz. Tamam hayır buradayız. Bakın bakın bakın hukuka aykırı bir emri uygulamayacaksınız. Suç işlersiniz. Beyefendi bu. Hayır beyefendi. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Evet, bu böyle olmaz. Bakın, gerçekten böyle yani, olmaz. Dur, dur öyle millet, olmaz. Mahkeme kararını buraya getirdik biz. O da böyle deriz. Bir dakika, nefes al. Mahkeme, mahkeme kararı, mahkeme kararı, mahkeme kararı. Mahkeme kararı bu. Mahkeme kararı. Bu. Mahkeme kararı, bu. Mahkeme kararı bu. Evet, cumartesi günü saat 7 civarında Taksim Meydanı'nın girişinde polisle hukukçular arasında ve Taksim'de genişmesin sözcüleri arasında geçen konuşmaları duyduk. Çok tehlikeli bir oyuna doğru gidiyor. Oyun denebilir mi Buna bilmiyorum. Politika izleniyor. Yani polisin polisi gerçekten geniş halk kitlelerinden ciddi şekilde soğutmaya. Yani eğer nasıl bir ilişki vardı bilinemez ama polisin kendisini bu şekilde e, sıradan sivil insanlara kadınla erkekli ve hukuk dışı yollarla Müdahalelerde bulunmaya sevk etmek çok uh, beklenmedik ve daha berbat yerlere doğru götürebileceği endişesindeyim. Evet bugün itibariyle e, valinin açıklamasına göre Gezi Parkı açılacak fakat İçişleri Bakanı Muammer Güler'de parkta çadır kurdurmayız kanunsuz gösteri yürüyüş olursa Tomasıyla polisiyle de e, her türlü araç gereciyle tabi ki oradayız diyor çiçekleri sevmeye mi gelsinler şeklinde bir soru sorulmuş e, nasıl bir soru olduğunu şu anda çıkaramıyorum tanımlayamıyorum. Çiçekleri sevmeye ağaçlarla beraber olmaya gelsinler şeklinde de bir yanıt vermiş İçişleri Bakanı Muammer Güler'de. Kendisi de eski İstanbul Emniyet mi vadisiydi galiba yanlış hatırlamıyorum. Peki ben başka bir, yani çok sayıda soru var tabi sorulacak ve konuşulacak. Yani sabahlara kadar konuşabiliriz. Ama ilk akla gelen en önemli sorulardan biri bu konuda ne zaman parkın açılacağı konusunu mahkeme kararı da geç tebliğ edilen bir mahkeme kararına çok geç hem de rağmen ne zaman açılacağını neden vali bize bildiriyor? Bilmiyorum. Yani büyükşehir belediye başkanının işi değil midir bu? Yani parklar ve belediyeler Parklar ve bahçeler doğrudan dolayı belediyeye ait bir hizmet ve bu kamusal bir hizmet yapıyor. Belediye başkanı da seçilmiş onun açıklaması. Lazım. Nerede Büyükşehir Belediye Başkanı? Hangi... Niye Vali, yani kollu kuvvetleriyle ilgili bir açıklama yapılıyor ve Vali bir de İçişleri bakanı yapıyorlar. Hangi gerekçeli kapatıldığını öğrendikten sonra belki bunun da cevabını da bulabiliriz. Eğer gerçekten içeride bir çalışma varsa, ağaç dikim çalışması varsa ve bu yüzden kapatılıyorsa... Onu belediye başkanının, belediye, başkanı belediye Başkanı'nın söyle. söylemesi gereken bir şeydir. Fakat farklı tehlikeler görülüyorsa kendi tarafından ya da farklı e, anlamlar yükleniyorsa parka galiba bunun da direkt yetkilisi hükümetin sözcüsü olan validir. Valinin açıklama yapması gerekmektedir. Yani sadece iş görüldüğü üzere ağaç dikim ya da oradaki bir çalışma ile alakası olan bir durum değil gibi duruyor. Ya, ya hakikaten şaşırtıcı şeyler oluyor. Bir tweet atıyor vali bugün açılacak diyor. A, de, mu? Cumartesi günü için. Ondan sonra 3 saat sonra geçiyor bunun üzerinden vali tekrar bu sefer yarın ya da öbür gün açılacak diyor. Yani pazar ya da pazartesi e diyor. Yani görülmemiş bir Tuhaflık bu. Valinin Twitter kullanması konusunda ya da bu açıklamaları Twitter üzerinden yapması konusunda Başbakan Erdoğan'la hemfikirim galiba. Ben Twitter'ı takip etmek zorunda mıyım valinin yaptığı açıklamayı ne olduğunu takip ya, etmek için? Ya valinin yaptığı hiçbir açıklamayı izlemek ya da İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklamayı izlemek zorunluluğu yok. Büyükşehir Beydiye Başkanı'ndan bir açıklama gelmesi lazım. Bu park ne oluyor? Mahkeme kararını uyguluyoruz açıyoruz demesi lazım büyükşehir belediye başkanı yok ortada onun yerine başbakan konuşuyordu şimdi vali ve şey konuşuyor İçişleri Bakanı konuşuyor nasıl zorunluluğu yok yani evinize gitmek istiyorsunuz ya da işinize gitmek istiyorsunuz ve bölgede civarında eviniz var ve her an her yerde karşınıza çıkabilecek bir polis müdahalesi son derece tehlikeli var. bir yani yani şey takip yani polis etmek polis gerekiyor galiba polis o mesela evet. şeye, şey, Taksim Dayanışması hukukçuya şey diyor burada baretler kullanan ve gaz maskesi kullanan insanlar var diyor. Yani gözaltına almak için bir yetki Kimlik, buluyor evet, kendisini. Kimliğini gizlediği gibi. Kimliğini, bir a, argüman, öyle bir argüman var. E siz de maske takıyorsunuz ama deyince ama bize taş atılıyor diyor. Maske. Yani taşa karşı maske. Ve baret. Kask. Kask. kask. Evet. kask. Yani bunlar çok yani kaygı verici ve herkesin gözünün önünde olduğu için kolay kolay da bu konuşmada polisin polis şefinin diyeyim açıklamalarını kolay kolay mantıksal ya da gerçeklik temelinde değerlendirmesi mantıksal bir temele dayaması. Çok kolay değil evet, o şunu sıradan da, şunu ya. da ekleyebiliriz galiba. Biraz önce sesini dinlediğimiz kişi de Can Atalay'dı. Avukat Can Atalay konuşmuştu. Bunu da bize bildiren Adnan Bey'e de tekrardan bir günaydın diyelim Adnan Gence'ye de. Teşekkür edelim aynı zamanda. Can Atalay konuşmuştu biraz evet, önce. Evet Can Atalay ayrıca da Can Atalay şey de o palalı durumunda tanı oldu ve ölümden döndük diye de açıklıyor. Onu biraz sonra konuşacağız. Ben şeyi tamamlayayım. Taksim dayanışmasının devamını getireyim. İlk günden bu yana taleplerimiz son derece haklı, yasal ve açıktır. Toplu kışlasının inşasını da içeren planlar hakkında iptal kararının alınması tüm ülkede yaşanan barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu meydanlarda, parklarda, sokaklarda evlerimizde bilgisayarlarımızın başında verdiğimiz haklı mücadelenin kazanımlarıdır. Ancak beş yurttaşın ölümü binlerce yaralı, kör, Gözaltına alınan, tutuklanan ve her gün bunlara bunların eklenmesi nedeniyle yüreklerimiz dağlanmaktadır. Yaşamsal diğer taleplerimizin hiçbir yerine getirilmemiştir. Esasen halka kapatılması suç olan parkın, kamusal bir alanı nasıl kapatırsın zaten? Suç olan parkın açılış seremoniyle toplumun gözünü boyamaya çalışmaktadırlar. Bu da ayrı bir şey tabii. Evet. Çünkü iftar. Çadırları meselesi var. Şimdi gündeme gelecek. Birazdan onun açıklamasını da yaparız. Parkımız bize kapatılmışken kentin yöneticileri yerine ironik bir şekilde valinin bu açılışı duyurması diyorlar. Yapılan ve yapılacak tüm temsili gösterirler. Bu acizliğin hukuksuzluğunu da derinleştirmektedir. Bizler 8 Temmuz 2013 pazartesi günü saat 19'da. Kendiliğinden yeşererek, yalnızca İstanbul'a değil, tüm Türkiye'ye bir demokrasi örneği olan olarak yayılan forumlarımızın ışığını Gezi Parkı'na da taşımaya kararlıyız. Bütün dünyaya örnek olan dayanışmamızdan, taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü haklıyız, çünkü kararlıyız. Her yer Taksim, her yer direniş diye bitiyor basın açıklaması Taksim Dayanışması'nın yani bu akşam saat 19'da Gezi Parkı'nda forum yapacağız açılınca diyorlar evet buna ara verelim devam edeceğiz Açık Gazete Biberine gazına Cobuna sopasına Tekmelerin asına Eyvallah Evet, açık radyodasınız 94.9 burası açık gazete devam ediyor ve eyvallah adlı parçayla dumana kulak verdik açılış parçamız bugün Billy Eckstein'dandı onu da söylemeyi unutmuşum o hengamede Özdal'ın adını bile söylemeyi unutmuştum girişte böyle bir <gülüyor> durumda onu da şimdi hatırlatayım Billy Eckstein'dan Stormy Monday Blues adlı parçayla girdik tam yani fırtınalı Pazartesi havası çaldık. O da anlamlıydı aslında. Çünkü 20. ölüm yıl dönümünde aslında kendisini anıyoruz. Biri ekstahine. Pennsylvania'da 1914'te doğmuş ve 8 Temmuz 1914'te doğmuştu. Ve 20 yıl önce bugün... 20 yıl önce Mart 8 Mart'ta da hayata veda etmiştim. Ee, önemli bir şarkıcı ve ilk Bob Big Band, Bob müziği çalan ilk Big Big Bandlerinde, büyük orkestralarında en önemli solistlerinden biri kendisi. Evet, nerede kalmıştık? En son e, İstanbul'da e, mahkeme kararını tebliğ etmeye giden avukatlara ve e, İstanbullulara karşı polisin kullandığı Plastik mermi ve biber gazından bahsetmiştik. Bunun yanında su savaşı da vardı Taksim'de. Onlar da su savaşında kendileriyle su savaşı yaparlarken Tomaların müdahalesine maruz kalmışlar. Evet su savaşı bir oyun da aslında öyle ama onun oyunu da pek espri kaldırmayan polis... Ve gözaltına almışlardı. Su savaş ellerinde su tabancası olan tabancası Evet böyle yapıyorlar ve bize taş atıyorlar gibi gerekçeler sunuyor. Can Atalay'a da avukat Taksim Dayanışması sözcüsü polislerin şefi. Yani çok hakikaten tehlikeli bir politika. Polisi büsbütün uzaklaştıracak hatta korkarım nefret ettirecek şeyler bunlar. Evet her şey şu şekilde başlıyor. Saat 6 sularında bir grup genç ellerinde su tabancalarıyla fetişelerle su savaşı yapmaya başlamışlar. Polis kalabalığı çember içine almış ve meydanın dışına çıkarmış. Ardından Galatasaray Lisesi yönünden meydana çıkmaya çalışan Lara'da polis yine basınçlı suyla müdahale etmiş ve ardından da bu basıncı su sadece başlangıç alıyor. Gaz bombaları Tüfeklerden atılan gaz bombaları gibi elden atılan gaz bombaları da vardı. Mesela dün yayınlanan bir video vardı. İnsanlar evlerinde otururarken bir polis memuru eline aldığı gaz bombasını evin içine atıyordu. Yani ikinci kattaki evin içinde balkondan içeri camı kırarak atıyordu. Bu gibi görüntüler de ortaya çıkmıştı ve belki de en önemlisi... Satırlı bir saldırgana talimhane civarında insanlara elindeki satırla ve tekmelerle saldırmasıydı. Ve ardından da serbest bırakılıp polis tarafından tekrar gözaltına alınmak üzere telefonla çağrılması gibi bir durum söz konusu olmuş. Evet videoları hakikaten şaşırtıcıydı. Yani bir kere Gazlı ve Tomalı müdahaleyi bizzat yaşayanlardan biriyim ben de. Galatasaray tarafında... Gördüm ve göz, gözlerime inanmakta da güçlük çektim. Sayı biraz daha, daha önceki ilk günlerindekinden daha az olmasından da yararlanan bu fırsatı ganimet bilen polis ağır şekilde sürekli olarak saldırıyordu. Hem tomalarla hem akreplerle ve ara sokaklara girenleri de tutukluyordu. Bu gözler önünde oldu ve her seferinde olduğu gibi, sık sık olduğu gibi sakin, yavaş saldırısı ya e, e, e, e, ezilmemek için filan bu uyarılar yapılıyordu. mı? bu evet. Yalnız bir video var. Bir şeyden çekilmiş bir video gördüm. E, tünele doğru bir lokantalardan birinin kapısına bakıyor böyle bir, ve dünyanın en hızlı saatte neredeyse 50 km ile giden bir Thomas'ının geçtiğini, Thomas'ın geçtiğini Ve önünde de kaçan insanlar var. Evet. Işte. Onları ezmek üzere yani yürüyen bir ben bunlara e, bizzat tanık oldum. Bu Toma'nın hızlı gidişine filan. Yani onun için videoya dahi fazla ihtiyacım yok. Bunları gördüm ben. Yani Toma hiçbir şey. Aktevi gördünüz mü peki? O ufak seyyar aleti. Yani A Egypten Zırhlı araca çevrilmiş ve tepesinden gaz evet. bombası atan polis. Onu da gördüm. Tabii. O tamamen bir korku haline geliyor. Hem İstanbul'da hem de İstanbul dışındaki birçok bölgede Ankara başta olmak için. Yani üzere düşman kuvvetleriyle evet, düşman kuvvetleriyle bile eee e, e, Bile yanlış söyledim. Düşman kuvvetleriyle savaşır görüntüsü halinde var. Ve yani İstiklal Caddesi'ne doğru polis boyalı mermi ve tazikli suyla müdahale etti. İstiklal Caddesi'ne doğru çekti. Ta Galatasaray'a kadar hatta şeyler arasında da bloklar arasında bir kopukluk da oldu. Onu gördüm ben. Yani resmen futbol maçı gibi anlatıyorum ama... Yani daha arkadan gelen gittikçe sayıları artan bir e, kalabalık vardı. Fakat e, Galatasaray evet. lisesinin önündeki kalabalıkla buluşamadan bir boşluk vardı. Ondan sonra büyük bir toma saldırısı olunca bu buluşma olamadı ve insanlar çiğ yavrusu gibi kaçışmak zorunda kaldılar. Bir de tabii bazı ara sokaklar basamaklı falan yani düşüp kafanı kolunu bacağını kırman... İşten bile değil yani bayağı savaş manzaraları vardı Beyoğlu'nun arka sokaklarında. Yine falan. belki de biraz daha ucuz kurtarmışsınız diyebilirim yani yanınızda kızınızla beraber oraya gidip gözaltına kızınızın yanından çekilip gözaltına alınması gibi bir durumla karşılaşabilirdiniz. Ya da elinde palasıyla beraber etrafa saldıran birisiyle yine evet, karşılaşabilirdiniz. Evet o öyle bir videoda gördük yani kızını, kızıyla beraber bir kadının lokantaya sığınmış olduğunu söylüyordu kadın ve kızı gözaltına almışlardı bırakın dedi ya da beni da de dedi kadını da aldılar sonuç olarak evet, her tarafta bu böyleydi hatta Cihangir'de e, kahvede caminin oradaki kahvede insanların arasında girip altı polis belki alt, ben altı olarak saydım belki altıdan daha fazladır o kalabalığın arasında kahvede çaylarını içen insanlar arasında insanları teker teker toplamaya çalışıyorlardı ve kullandıkları da resmen tabir etmek gerekirse kaba kuvvetli bu şekilde görüntüler de geldi ama ya şu şeyden biraz bahsetmek gerekiyor Peki galiba. kast numaralarının olmamasını nasıl yorumluyorsun? Bari yeni polis. başlamışlar. Öyle bir açıklama geldi. Kendileri yeni başlamışlar polisliğe. Polis mesleğine yeni başladıkları için böyle şeylerden böyle kast numaraları hazır değilmiş. Bu konuda merak ediyorum ben. Böyle mesleğim. açıklamalar geliyor geldi, değil mi? Geldi. Yani buna kim, kimi inandırmayı bekliyorlar acaba? Yani. Bilmiyorum yani bu açıklamalardan sonra insan gülmemekte biraz zorlanıyor galiba. Yani polise ne öğretiyorlar acaba? Yeni Hiç gülünecek olan bir polisle. durum değil aslında. Yani. yani gaz maskesi nasıl evlerden içeri atılır ya da kahvenin içerisinden insanlar nasıl toplanır ya da plastik merminin açısı nedir doğrudan insanın suratına doğru atılır mı vesaire gibi şeyler öğretiyorlar mı polis akademisinde insanları diye de benim aklıma gelen sorulardan bazılarıydı sadece. Evet sonuçta da büyük bir polis şiddeti dehşeti vahşeti yaşandığını rahatlıkla Söyleyebilirim. Gazeteciler... Bütün videolardan, bütün tweetlerden, bütün bizzat görgü tanıklıklarından ve bizzat kendimden de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve... Başka yakınımda bulunan insanlar da vardı. Evet, gazetecilerde de müdahale edilmiş. Evet. Onlar bu konu da önemli galiba. Sert müdahalelerin aralarında, Taksim'deki bu müdahalenin. Ee, Tuğçe Tatari, Arif Balkan, Tatari. Tatari, özür dilerim, Arif Balkan, Milliyet Gazetesi'nden, bugün de çok güzel bir haberi var Milliyet Gazetesi'nden Arif Balkan'ın, belki vaktimiz kalırsa ona da değiniriz. Yunus Dalkılıç yine Milliyet Gazetesi'nden, arkadaşım Onur Erdem, Eren, yanlış yazmışlar Radikal Gazetesi'nde, bir gün gazetesinden ve Dilem Taşdan'ın da sol haberden bulunduğu gazetecilerde bu şiddetten nasibini almışlar Onur Örem'in aktardığına göre kendisi basın kartını göstermesine rağmen polis kolunu bur burkarak ve tekmelerle beraber kendisine sert bir müdahalede bulunmuştu. Ama durumunun iyi olduğunu da bir açıklamıştı Onur Örém'de. Bu şekilde yine gazetecileri sert, polisin sert müdahalesi de olmuştu. Geçtiğimiz evet. günlerde olduğu gibi aynen. Bu doruk noktasına vardıran şeyse elinde palayla Taksim'de İstanbul'un ne yani Türkiye'nin kalbin ortasında elinde palalarla etrafa saldıran dört kişinin en az dört kişinin olduğu görüldü. Ve biri elinde palayla etrafa saldırıp bir kadın eylemciyi de kovalayıp Be, belinin ortalık yerine de büyük bir tekme attı. Bir, bir polisi de yaraladığı söyleniyor. Kesi yoluyla yaralandığı gibi bir ifade kullanıyor em, emniyet müdürü Sabri Çelebi. Dün çıkarıldığı mahkemede de e, serbest bırakılmış. Şehmuz Kırmızı, Ahmet Girgin ve Murat Ertik ile beraber. Gözaltına alınması hikayesi de var galiba Hürriyet gazetesinde. O da yani, ilginç. Talimhane bölgesinde restoran, market, otel, turizma centesi ve internet kafe işlettiği ortaya çıkıyormuş. Epey bir şeyli bir esnaf olduğu anlaşılıyor kendisinin genç. Fakat videolarda özellikle Halk TV'de galiba çekilmiş videolarda büyük bir serbestlik içinde polislerin arasına girip çıktığı, ve polislerin de sadece mesela şöyle çekil oğlum der gibi uzaklaştırdığı gibi şeyler görülüyordu. Ve çok ilginç bir şey aslında. Savcılıkta verdiği ifadeyi de Özge Eğrik Kar'ın verdiği haberden okuyabiliyoruz. Hürriyet'in bugünkü manşeti de Pala Serbest. Her iki anlamda da yani bir kelime oyunu da yapılmış oldu ve genellikle de bu tarz manşetlerde kelime oyunu yapılmasının çok anlamlı olmadı ne düşünüyorum ama bu sefer gerçekten duruma uygun düştüğü söylenebilir. Her iki anlamda da pala'dan bahsediyoruz yani bu şimdiye kadar benim ancak filmlerde ya da tarihi müzelerde gördüğüm tarzda yani son derece öldürücü olabilecek bir silah elinde bulunan bir insan esnaf olduğu söyleniyor ve birkaç defa e, ortalıkta dolaşıp girip çıkıyorlar kalabalığın arasında sonra da, da köşede kıstırdığı genç bir kadını e, önce sırtına palayla vurarak ondan sonra da Korkutamadığını görünce de kaçmıyor ilginç bir şekilde o genç kadın. Onun üzerine de sırtına belinin ortalık yerine bir tekme indiriyor. Peki polis nerede bu noktada? Polis seyrediyor olup bitenleri seyretmekte. Orada polis var bir sürü polis var. Ve hepsi görülüyor burada. Ve ardından da polis geliyor kişiyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Kişi uzaklaşmıyor. Yani elinde palasıyla bir kişiyi polis uzaklaştırmaya çalışıyor. Kişi uzaklaşmıyor. Tekrar insanların üzerine saldırmak üzere koşuyor. Bir, baş, arasından bir başka koşuyor. saldırı daha var. Bir başka o beyaz gömlekli olmayan bir başkası da var videoyu. İncelediğimiz zaman görüyoruz. O da kareli gömlekli mavi çizgileri bulunan gömleği var. O da arkadaşı bu kişinin. Ondan hiç bahsedilmiyor buralarda ama videoda net olarak görüyoruz. Zaten video viral dedikleri şeyden oldu. Yani bütün İnternet ortamlarında binlerce kişinin seyrettiği bir şey olsa gerek belki on binlerce e, çok net olarak görünüyor yani e, gayet kendinden emin hatta e, pek böyle şey değil, görev, kendisi asayişi sağlamakla görevli gibi kendine güvenli dolaşan insanlar bunlar polisin gözünün önünde ve temas halindeler polisle de zaten. Göz göze bakarken mesela Hürriyet'in bugünkü şeyi maskeli polisin gözünün içine bakıyor, elinde pala var ve polisin bir müdahalesi yok yani ona pala'yı elinden almak için filan. Daha var yani Savcılıkta da var. şöyle bir ifade vermiş Özge Erikar'ın haberi bayanlardan biri saldırıp beni yaraladı diyor. Ben de engellemek için zırhla vurdum diyor. Zırh nedir bilmiyorum. Ya şu şekilde söylüyor. Biz de mutfaktan bulunduğumuz aletlerle kendimizi savunduk diyor. Galiba mutfaklarında zırh denilen bir alet var ve biz ne olduğunu bilmiyoruz bu insanın. E, mutfağındaki aletleri. Evet. Zırh. Evet. Ve bu sırada çevik kuvvet geldi. Bize siz içeri geçin, çekilin biz geldik dedi diyor. Yani böyle bir ifade var. Türkiye'nin en çok satılan gazetelerinden birinin manşet haberinden okuyoruz. Yani polis polis diyor ki çevik olayları asayişi sağlamakla görevli çevik kuvvet polisi geliyor siz içeri geçin çekilin biz geldik ifade aynen kelimeler bunlar 6 kelimelik bir cümle bir kere daha söylüyorum çevik kuvvet geldi ve 6 kelime siz içeri geçin çekilin biz geldik Diyor. bunun üzerine evime gidip üzerimi değiştirdim diyor Evine gitmiş. Evine gidiyor. Elindeki palasını sallaya sallaya. Pala dediğimizde yani böyle bir metrelik filan eğri yani sallandığı zaman insanı ikiye bölebilecek kadar bir şey. Osmanlı ya da işte eski Seydi Ali Reis romanlarında filan Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun görebildiğimiz korkunç şeylerden birisi. O kadar geri gitmenize gerek yok. Yakın zamanda üniversitelerde, üniversite dışından gelen insanları evet. öğrencileri saldırdığı zaman da elinde aynı şeyler vardı, aletler vardı. Yani o kadar. Sonra polis aramış. Gerek yok. Gelmen gerekiyor demiş. Abi. O da gitmiş. Gittiği zaman da açıklaması şuymuş: Uzun süredir devam eden eylemler nedeniyle işlerimiz kötü gidiyor. Bölgede kiralar yüksek, kazancımız çok düştü. Olay günü göstericiler, göstericilerden müşterilerimiz rahatsız oldu. Ağız dalaşı ve tartışmalar yaptık. Biz de mutfakta bulunduğumuz aletlerle kendimizi savunduk diyor. Yani işlerin kötü gitmesi üzerine palasını çıkarmış ve insanları saldırmış olan bir kişiden bastırmış. Bir kadına bastırıyor. saldırıyor. Ve polis tabii ki daha da önemlisi. Polisin gözünün önünde palayla vuruyor. Tekmeliyor. Çevik kuvvet kendisini sakinleştiriyor. Bu, kare ve kare bunları görüyoruz. O da dönüp ondan sonra palayı kalabalığa fırlatıyor ve bundan sonra da çekil biz geldik diyor. Sen evine gidiyor. Pala ne oldu bu arada? Belli değil. Yani ilk defa bir pala da görüyoruz. Tuvaleti değil mi bu? Ya. Yani 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Yasasına muhalefet suçunu işliyor. Elinde pala ile saldıran o şahıs. Böyle bir durum var. Ya. Polis bu şahsı durdurmak için yasanın kendine verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanır. Önce uyarır, durmazsa her türlü zor kullanımı uygulayabilir, mukavemet sürerse silah kullanma yetkisine sahiptir. Bir kişinin sokağın ortasında elinde palayla dolaşması ve bunu insanlara sallaması suçtur. Polisin de bunu fark eder etmez gereğini yapması gerekir. Ancak kamera görüntülerine göre ilk bakışta maalesef yapılmıyor. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'e yorumlatmışlar olayı. Bir polis gözüyle, uzman polis gözüyle böyle bir kişiye müsamahalı davranırsanız sizden güç alır ve daha da saldırganlaşır. Onun için anında müdahale edilmelidir diyor. Bu da Çetin Aydın'la Seyit erçiçeğin birlikte hazırladıkları bir haber Hürriyet Gazetesi'nde. Maalesef e, toplumsal olaylarda her zaman bu tipte polisin gölgesinde olaya taraf olan kişiler çıkmıştır. Vicilante denir bunlara. Başka dillerde de maalesef genellikle de bu polis polis bu kişilere karşı yumuşak yaklaşım sergilemiştir. Evet. Ve yani çok sadece polis de değil yani bakanlardan da gelen bir açıklama var ama şu noktaya da değinmek gerekiyor. Yani İstanbul Valisi Avni Mutlu Twitter'dan paylaştığı mesajında ekranda görüntüsü olan paralı saldırganları yakalamak isteyen emniyet görevlileri de Eli kesilmek suretiyle yaralanmıştır demişti. Yani çok ufak çok geriye değil sadece geçtiğimiz seneye gidelim. Kardeşleri Cemal günün polis tarafından öldürülmesini emniyet önünde protesto eden altı ablanın hikayesi vardı. Bu ablalar adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıyordu. Bunların protesto gösterisi gerçekleştirdiği sırada polisle arasılarında geçen bu arbede sırasında iki düğmesi kopan polis şikayetçi olmuştu. Ve ablalar da adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmıştı. Fakat burada bakıyoruz eğer Avni Mutlu'nun dediği mutlu vali Avni Mutlu'nun dediği doğruysa palasıyla polise saldıran bir kişi daha var ve serbest bırakılmış. Ortada gerçekten büyük bir tezat var. Nedenin olup bittiğini anlayabilmek çok güç. Resmi açıklamalara bakıyorsunuz. Binal, e, özür dilerim Bekir Bozdağ konuşuyor. Bekir Bozdağ'ın da sözüne istiyorsanız yer verelim. Vaktimizi de aşmak üzereyiz zaten. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuşmuş bu palalı saldırganlar hakkında. Ve şöyle demiş, emniyet güçlerimiz iki vatandaşımızı yakaladı ve gözaltına aldılar. Aldığım bilgilere gö göre bunlar bizim esnaf insanlarımız, bölgenin esnafı. Birileri gösteri yaparken birilerinin ekmeğine aşına mani oluyorlar. O insanların çekleri, senetleri var. O insanların geçindirmek zorunda oldukları aileleri, çocukları var. Palalı saldırgandan bahsediyor. 68 kuşağının torunları... Hatta oğulları ya da kendileri nostaljik takılacak ya da başka birine karşı husumetlerini ortaya koyacak diye hukuk dışı yollarla yöntemlerle ortaya çıkardıkları başkaları yöntemlerle başkaları mağdur oluyor demiş. Başbakan yardımcısı Bozda de geziden bir şey kaldı mı? Mahkeme iptal kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gezide devam eden bir işlem var mı? Yok. Olayın sebebi buysa bu sebep de ortadan kalktı. Öyleyse bundan sonra yapılacak şeylerin bir anlamı yok. İnsanların burasına gelirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız diyor. Tekrar ediyorum. İnsanların burasına gelirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız diyor Bekir Bozdağ. Palalı saldırganları kastetiyor. Bunun için herhalde suç duyurusu yapılacaktır Bekir bozda hakkında. Çünkü alenen bu halkı cürme teşvik suçuna girmesi gerekir. Yalnız ya ben şu... benim anlamadığım birkaç şey daha var. Hangi mahkeme olduğunu Göremedim henüz haberler arasında. Bu palalı saldırgan kişinin, vicilantenin kişilerin mahkemeye çıkarılıp ondan sonra da hangi gerekçeyle serbest bırakıldıklarını bilemiyorum. Şöyle bir durum var. Belki ondan da bahsedeyim. Yani Şimdi biraz da kendini güvende hissetmek, bizim de biraz önce anlattığımız hikaye üzerinden kendini güvende hissetmek zor gibi duruyor. Yani farz edin ki çocuğunuzla cumartesi gezisine çıkmışsınız. Bir anda sizinle alakası olsun ya da olmasın bir gösterinin ortasında kalmışsınız. Gaz bombaları, etrafınızda uçuşması, polisin üzerinize doğru gelmesi içten bile değil. Geçtiğimiz ay boyunca buna benzer birçok sahneyi oldukça sık bir şekilde gördük zaten. 15 Haziran gecesi Ortaklar Caddesi'nde akreplerin attığı gazlardan etkilenen ve şaşkın bir şekilde etrafa bakan bir çift Arap turisti ben otellerine kadar götürdüm. Böyle bir olayı ben kendi gözü kendim yaptım. Hatta yakın geçmişine baktığınız zaman da bu tip olaylarla çok fazla haşinleşir olduk. 2007 1 Mayıs'ını hatırlıyorsunuzdur. Ailesiyle beraber kafede otururken dayak yiyen vatandaşın görüntüleri vardı. Şimdi bakan çıkmış diyor ki palalı insanları kastederek İnsanların burasına gelirse ondan sonra siz insanlara engel olamazsınız. Kime güveneceksiniz gibi bir soru çıkıyor ortada. Yani can ve mal güvenliğinizi koruması için mecliste olan kanun yapıcıları mı güveneceksiniz? Yoksa su tabancasıyla elenen insanları tutuklayıp palalı insanlara, palalı saldırganlara da sen içeri gir diyen polise mi güveneceksiniz gibi bir ikilem ortaya çıkıyor. Yani ben geçen cumartesi gün yaşananlar olay, olaylar sırasında korktum açıkçası. Yani. yani. Sizin anlattıklarınızdan sonra da korktum. Ama palalılardan korkmadım. Yani her an her yerde karşınıza çıkabilir bu insanlar. Yani işi ters gitmiştir, karısını sinirlenmiştir. Hatta belki bu insanın geçmişinde olduğu, geçmişinde haberleri de malzeme olmuştu, polis şiddetine maruz kalmış bile olabilir. Herhangi bir şey gelmiş başına, herhangi bir şey gelmiş olabilir bu kişinin başına, eline pal alması için çok fazla neden var zaten bu insanların. Ama beni korkutan şey biraz bakanın açıklamalarıydı. Yani ne demek ya insanların burasına gelebilirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız. Yani göreviniz nedir diye sormak lazım bunu Evet bence suç duyurusunda da bulunulması lazım. Burada Son ufak bir, bir ekleme şey, daha yapayım. Ali bilge ile de konuşma fırsatımız olacak azıcık bunun zaten. Yani çok Ay, işleri ters gittiğinden bahsediliyor. Yani bir turist olarak siz o görüntüyü görüntüden de bahsettiniz. Bir turist olarak ülkeye geldiğiniz zaman Neye bakarsınız? Başkanın yetkililerin açıklamasına mı bakarsınız yoksa göstericilerin mi bakarsınız? Bir bakan, başbakan yardımcısı gibi bir kişi gelip bu insanlara engel olamayız dediği müddetçe siz o ülkeye turist olarak, turistik ziyaret yapmak gibi bir şey aklınızdan geçirebilir misiniz? Vallahi ben düşünmem açıkçası bakanın bu söylediklerinden sonra. Evet, endişe verici bir bir dizi gelişme var. Açık gazeteci Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can Herkese. Merhaba. Günaydın, merhaba. Merhabalar. İlginç bir... Pazartesi günü daha sizin programın kaderi bu herhalde. Bütün her şey hafta sonuna yoğunlaşmış olarak geliyor bize de özetlemek kalıyor. Ne o, evet yani. Öncelikle ağırlıklı olarak belki Mısır konuşuruz demiştik ama bir şu polisin himayesinde de olduğu rahatlıkla söylenebilecek. Pala olayından da başlayabiliriz belki Taksim'de Pala ve bıçakla gezi eylemcilerine saldıran dört kişi mahkemeden serbest bırakıldı. Esnafız işlerimiz bozuldu dediler. Ama görüntülerde ve başka gazetelerdeki tanıklıklardan özellikle de saldırıya uğrayan genç kızla da yapılmış bir görüşme var. Kendisi Pek de korkmamış doğrusunu isterseniz hiç korkmamış ama yani olacak iş değil. Biber gazı çok yoğunlaşmıştı ve açık alanda sıkışmıştık diyor ve polis sokağın diğer tarafında elinde sopa ve palalar olan birkaç kişi gördüğünü söylüyor. Saldırganlar defolun gidin buradan diyor ve ağır küfürler savuruyor. Sonra da biber gazı çok yoğunlaşmıştı ve açık alanda sıkışmıştık. Tam olarak hatırlamıyorum. Söyleyen kişiyi göremedim ama kafeye girmeyin buraya sığınmayın diye bir adam bağırdı. Yanımda maske ve baret gibi korunabileceğim şeyler yoktu. Sol taraf tamamen biber gazı doluydu. Ben de nefessiz kalınca kararsız kalarak hatta mecburen ağzımı kapatıp talimane tarafına doğru ilerledim. İşte ondan sonra da palayla sırtıma vurdu. Acıdan nefesim kesildi ama korkmadım. Ne yapıyorsun dedim. Üzerime yürüyüp küfür etmeye devam ederek sırtıma tekme attı. Bel yani bir apartmanın önünde biriken insanların kendisine yardımcı olduğunu söylemiş. Adını vermiyorlar. E, apartmanda birçok kişi vardı. Bel boşluğunda meydana gelen morluğu ve göçüğü hemen görüntülediler diyor. Acıyı hissetmiyorum. Ülkemiz adaletine şaşkınlıkla bakıyor ve olayların bu şekilde devam edeceğinden tedirgin oluyorum demiş. Türkiye'nin adaletine güvenmek istiyorum ama halen Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert'in katilleri serbest demiş. Evet yani katiller aramızda diye konuşuyorduk değil mi? Evet yani bu 90 yılını dolduran Cumhuriyet tarihinin sayısız örneklerinden bir tanesini benziyoruz. Ee, yani e, san matbaasını vasan e, gruptan yaşayanlar aramızda 6 7 gibi bir e, yapanlar aramızda yaşıyor. Buralarda da palalar, e, gazlar e, o dönemin koşullarındaki benzinler e, yani yangınlar e, çıkararak e, insanların mağazaları falan edildi, insanların malına canına. Ee, kanlı pazarı hatırlayalım yani sayısız örneklerini e, ve sayısız pahalı katillerin aramızda olduğunu hatta siyaseti yükseldiklerini 945'ten matbaasını basanların İstanbul Teknik Üniversitesi e, talebeleri olduğunu aralarında Cumhurbaşkanları Başbakanların çıktıklarını unutmayalım 6-7 evci dolaylarını yapanlar e, a, a, a, halen yaşıyor Tanrı yapanlar hala yaşıyor. 1970'li yılların Harambarar olaylarını, 80 öncesi Sivası, 80 sonrası Sivası, Çorumu, sayısız satırlarla falalarla insanların birbirini kesti bir ülkenin evlatları Devletin terörünü, devletin himayesindeki terörü, sayısız örneği komando kamplarını. Kontrol Yeriliği, İki Ocaktırımlı, Abdullah Çatliği, Mehmeteli Ağcı, Oral Çeliği, sayısız tembol isimleri kaymakta bitiremeyiz biz. Bu ee, ülkenin devlet kontrolünde, devletin imaya gördüğü katilleriyle birlikte yaşadık. O yüzden hiç şaşırtıcı gelmiyor. Ya onların korunması da şaşırtıcı gelmiyor. Ee, Mehmeteli Ağca, Türkiye'nin en önemli karakterisinin. En önemli baş öldürdü. Sonra Papa'ya suikast yaptı. Sayısız cinayetleri imza attı. Mehmet Ali Ağacı, İsaçı dönünce serbest bırakıldı. aramızda. Kahramanmaraş katliamının bizzatı uygulayıcıları devvekili oldular. Parlamento'ya girdiler. Sayısız örnekleri vardır. O Pala taşıyan esnafta yakında AK Parti'den milletvekili seçilirse işler açmayın. Yani bunların... Örnekleyle karşı karşıya hep yaşadık, birlikte olduk. Ama tabii ki yani e, bugün bu görüntülerle tekrar karşılaşmak, devletin koruduğu teröristlerle, koruma altına aldığı kesimlerle, e, memnuniyetsizler üzerine kışkırttığı, öldüğü, eline pala verip, vermeyip ya e da palasının kendisini koruduğu bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunlar e, gün olmuyor ki e, hayatımızda 365 gün dilimlenmiş bir yıl içerisinde Türkiye'nin her gününe bir katliam, birkaç günde bir katliam bir ölüm düşmesin. Yani sadece 90 yıllık Cumhuriyet tarihi içerisinde aldığımızda sayısız e, cinayetlere, toplu cinayetlere tanık oldu bu ülke. E, sadece yani 1960'lar ve 70'lerin içerisinde kentlerde 7-8 bin insan öldürdü. Toplu katliamlar yap. Bir anda biz onun için çok dikkatli davranmak zorunda. Öyle bir dil kullanıyor ki Başbakan Erdoğan. Yani dün yine televizyonlardaydı. Ve e, sarmaya çalıştım. Ben geldim. 16-17 televizyon kanadı. Ben bir şirketin şeyine e, yayın e, Canlı yayınlıyordu. Yaklaşık son 1-2 aydır sürekli devam ediyor. Ve kanlı bir konuşma yapıyor. Dil son derece kışkırtıcı bir dil. Dili palayı çıkartıcı bir dil başbakanım. O yüzden e, biz bir gecede komşularını kesen bir ülkenin topluluğuyuz. E, hatırlayın e, Milosevic'in komşusunu anlattıklarını. Hatırlayın Kahramanmaraş'ta. Arkadaşların, komşuların bir gece sonra birbirlerini satırla kesin. Dolayısıyla bu işe meydan veren bence birinci sorumlu başbakandır. Başbakan bu dili sürdürdüğü müddet bu çatışmaların kanlı noktalara ulaşmaması mümkün evet, değil. Diliğini... Açıkça provokatif bir dil ve bunu maalesef daha önce şöyle bir ayrım var gibi gözüküyordu. Ne dersiniz böyle bir yorum gibi bir şey yapabilir miyim? daha önce tek adam olarak konuşuyordu başbakan bir ara. Yani seyahate Tunus'a Kuzey Afrika'ya gitmeden gittikten sonra işte Abdullah Gül Arınç gibi farklı sesler de görülüyordu. Sonradan o tek adama dönüştü başbakan. Ama şimdi Zaten yekpare bir bütün, monolitik bir gövde haline aldı. Yani valisi de, İçişleri Bakanı da. Başbakan Yardımcısı. Başbakan yani. Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaları e, gördünüz mü bilmiyorum. Şu, şu şekilde mu? konuşuyordu. İnsanların burasına gelirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız diyordu. Palalı insanları kast ederek. Anka Haber ajansından geliyor bu. Habersoldan aktarıyoruz biz de. Bu şekilde konuşmuş. Yani tabur komutanı e, haline gelmeye başlarlar bu dille devam ederlerse. E, dolayısıyla e, denilen o e, duruma, kötü duruma e, çok kısa sürede gelen bir toplum olduğunu yakın tarihten e, bilmeleri lazım. Gerçi onlar o dönemlerde başka mahvillere sığınmış durumdalardı ama e, bunlara yakından tanık olan bir kuşaktır yani sonuçta bu toplumun içerisinde parça e, giderken döner bıçağıyla giden bir toplum. E, belli kıvılcımlar e, üst üste gelince bu iş e, başka noktada resit ve bu hiç istenen bir duruma işaret etmez. Evet ee, yani eli eli sopalı e, sivil giyimli e, Ajan provokatörlerin de görüntüleri vardı. Hem de uluslararası medyadan da izleme fırsatı buldum ben. Olaylara kişisel olarak gözlemlemenin yanı sıra çok ağır hani Avro yüzdüm mesela İtalya'dan gelen haberlerde de görüntü şeyde çekilmiş videolarda da görülüyor. Mesela elimde var bir fotoğraf veya polisin hemen arkasında ateş eden yani şeyle ateş eden bir polisin, iki polisin yere paralel olarak gaz bombalarını ateşleyen polisin hemen arkasında eli sopayla spor ayakkabılı sivil giyimli gençten birinin işaret ettiğini de hatta sopayla Kim hedefi gösterdiği ya, yani polisle yan yana çalışan sivil vicilanteler evet, ortaya çıkmış demek durumda. Demek ki bir paramiliter yapı polisle eşkülüm halinde. Yani geçmişte işte kontrgerilla faaliyetlerini içerisinde yer alan milliyetçi gücü gruplara benzer bir oluşum söz konusu herhalde. Ya da böyle bir oluşumu emniyetin koruduğu anlaşılıyor. Yani bu görüntüler ve Hupala meselesi de ve benzer görüntüler. İzmir'deki hatırlayın. Sivil giyinimli. Sonra onlara polis dendi kadarıyla. Evet Antalya'da ve, oldu buna benzer bir durum. Polisin açıklaması şuydu. Ellerinde demir sopa olan polislerin <gülüyor> özür dilerim. Joblarımız yetersiz kaldı. Sopa ve demir çubuk taşıdık demiş yaptıkları, verdikleri ifadede polisler. Fakat protestoculara saldırmamışlar bu demir çubuklarla polisler. Bu şekilde bir ifade vermişler açılan soruşlar. Şimdi sonuçta. yani Başbakanımız İlker'in başbakanı. Bakın ben de %50'yi zor tutuyorum. Bunları salarsam diye söze başlarsa ala çıkar, satır da çıkar. Her şey çıkar ortaya Evet. Için, e, yani bu çok e, berbat bir gidiş hakikaten. Çok tehlikeli bir gidiş. E, fakat e, yani sokaklarda görünen şey o ki bu e, gezi direnişini e, başlatan bir avuç genç insan Ondan sonra da bu bir bozkır yangını gibi Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı. Hatta dünyanın da bazı yerlerine de esin kaynağı olduğu sıçraması Brezilya gibi başta. E, fakat e, bu oradaki insanlarda bir korku görünmüyor. Hatta pala ya da neyse zır, onun adı anlaşılan et kesmekte kullanılan bir ayet bir dinleyicimizin de bize söylediği gibi. Daha çok pala diye biliniyor ama zır adı verilen bir evet. anetmiş kebapçı zırı. Kebapçı zırı. Onlardan bile üstüne saldırdığı halde korkmayan genç kadını da görüyoruz resimlerde. Dolayısıyla ha bir de tabii çok önemli bir nokta daha var yani ülkede genel bir. Çöküş halinden bahsetmenin, bahsetmenin de zamanı olabilir. Yani demokrasinin bir çeşitli kurumlarıyla çünkü bu zırh ya da pala neyse satırlarla saldıran ve polisin de himayesini gören insanların savcının tutuklama talebiyle verilmesine rağmen polisi dahi yaraladığı da belirtildiği halde ki bir kesi olduğunu söylüyor. Saldırganlardan dört kişi aslında bunlar esnaf olduğu söyleniyor ee, polisi de yaraladığı halde mahkeme tarafından nöbetçi mahkemeye çıkarılıyorlar ve serbest bırakılıyorlar bu mahkemenin de e, o zaman bütün şeylere aykırı e, yani hukuk kurallarına e, aykırı davrandığını e, söylemek lazım herhalde çünkü şimdiye kadar kabul edilebilir bir şey palayı kalabalığa fırlatan fırlattığı haldeki görüntüler de var başkalarının da. Ve bütün bu insanları serbest bırakıyorlar. Bir polis müdürünü yer alıyor. Ee... Şimdi aslında yani son, son iki yıl üç yıl içerisindeki performansı e, yatama, yürütme ve özellikle de yargı yani kuvvetler ayrılığı kuvvetler birliği denemesinde bulundu. Yutla i̇şte başarılı olduğu alanlar oldu. Zaten bu yerdim de e, patlamada bu denemenin üstüne geldi. Yani yargı üzerine tüm e, senin e, odakları üzerine bir birlikte bir e, deneme de bulundu. E, bunun kimi alanlarında yargıda başarılı oldu muhakkak kimi alanlarda hala direniyebiliriz şeyler. E, ama bu e, bile de, de böyle devam etmesi mümkün olmayan bir durum. Peki, bu tür uygulamalar e, meminiz, siz e, grupları bir araya, farklı grupları bir araya gidilmek, büyük bir isyana tepkiye, daft bir sürece e, e, zamanımız olmuş durumda. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Yani bu değil, bu yaklaşım böyle devam ettiğimizde, önce paralar çıkar sonra paraların karşısında başka paralar çıkar. Bu hiç hayra alamet bir durum değildir. Yani siz e, 75 milyonluk bir ülkesiniz Y20 içerisinde dünya sistemi içerisinde dünya kapsadığımıza göre bir entegrasyonumuz var. İşte finansal ticari 173 ihracat yapıyorsunuz. E, bu lab, lab, Şimdi turizm gelir şöyle, cari açımız böyle vesaire. Böyle bir ülkede e, en, Çünkü... en önemli şeyinde ilinde ve en önemli meydanında bu görüntüler dilemek bu bir şey bir, bir sürdürmenizi e, sağlayamaz. Evet ve e, ifade yani ifadesine de baktığınız zaman bugün Hürriyet gazetesi çok kapsamlı vermiş ifadesine baktığınız zaman daha da e, ilgi çekici çok tuhaf daha doğrusu şeyler var yani çevik kuvvet bu ifade e, kimin Ömer Bey? Bu ifade e, zırhlı ya da Bak palalı saldırganın Aha. Mahkemede verdiği ifadeden bahsediyoruz. Hı hı. Yani e, saldıranlar arasında bayanlar da vardı diyor. Biri bismana saldırıp beni yaraladı diye yalan söylüyor. Düpedüz yok böyle bir olay çünkü. Ben de onu engellemek için zırhın ortasıyla tokat atar gibi vurdum diyor. Bunu mahkemeye söylüyor. Onun dışında hiç kimseye vurmadım. Bu sırada da çelik kuvvet, çevik kuvvet geldi. Ve burası çok ilginç. İçeri geçin dedi. Biz de iş yerimize girdik. Polise direnmedik. Zaten polisle aramızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Daha sonra evime gidip üzerimi değiştirdim. Polis aradı. Gelmen gerekiyor dedi. Yani bu ne, neyin itirafı? Yani Bunun ötesinde bir şey itirafa lüzum var mı zaten? Yani polis gel mahkemeye gideceksin diyor. Mahkemede alıyor. Bu ifadeleri kullanıyor. Ve çıkıp gidiyorlar mahkemeden, nöbetçi mahkemeden. Öldürücü bir silahla yani, kalabalığı e, atan insanlar. O zaman gibi. hani e, oisin kullandığı insanlar o zaman nereden ulaşabilirlik olduğuna göre. Evet, öyle anlaşılıyor, evet. Değil mi? Evet. Evime gidip üzerinde yani, işin polis aradı gel. De nasıl değil. emniyetin, jandarmanın kullandığı husurlar vardı. Benzer bir şey olsa gerek. Telefonları işte gel oduna gir e, çık yani şeydi tam şimdi yani özür dilerim şöyle bir şey daha vardı yalnız e, geçtiğimiz senelerde bu SC denilen kişi e, çalıştığı yerde polis şiddetine de maruz kalmış bir kişiymiş aynı zamanda yani 2011 olsa gerek e, polis tarafından dayak atılmış kendisini işte geliyor polisler kendisiyle alakalı bir münakaşa yaşanıyor orada Kamille bir karısı var karısını itiyorlar o da polisin üzerine gidiyor sonra polisten bir şekilde şiddet görüyor kendisi aynı zamanda yani böyle bir olayda başına geldiğine dair haberler vardı yani polisle nasıl bir ilişkisi var ama geçtiğimiz iki sene, geçtiğimiz senelerde böyle bir olayda başına gelmiş polisle diyaloğu açısından Evet yani, yardımcıları da Sabri Çelebi yardımcıları da şey oldukça geniş bir işletmeler sahibi anlaşılan kendisi e, iş yerinde çalıştığını belirten garson da var saldırganlar arasında o da e, mesela yerde bulduğum bir sopayı göstericilere fırlattım gibi ifade edebiliyor. Bunları mahkemede böyle anlatıyorlar ve sonra da serbest bırakılıyorlar. Yani, yani belli ki mahkeme heyeti e, onaylıyor bu sürenci ve da işte olmayan evet, evet. maalesef, şey, maalesef hiçbir gazetede yazmadığı için öğrenemedik evet, nöbetçi mahkeme diye geçiyor ama yani evet bunların da soruşturulması gerekir herhalde çünkü çok ciddi bir ya bunlar aslında bakın yani hepsi ıı, birikimin olarak eee ıı, en, Enin önünde tane seçim olan siyasi hareketi e, işleri kolay atlatamayacağını gösterir. Yani bizim siyasi e, tarih, deneyimler bunu gösteriyor. E, yani korku satır çıkartır. Dardan e, gitmek korkusu. Her ne kadar bugün yani, toplamalıklık yerimiz Yani büyük, yani, kapsamlı birbirinin büyük çözümleri olmasaydı. Bunlar siyahat e, ederler. Ya, yakında yaklaşan arka arkaya seçimlerde İktidar e, Partisi bu e, örneklerin faturası ile karşı karşıya kalacaktır siyasal olarak. Tüm mesele siyasi olarak e, arayacak bunların çözülmesi. Ama e, satırı korumak e, bütün bu mücadeleyi e, meşru olmayan alanlara e, taşır. Bu tehlikeli durumlar Türkiye'de ziyadesiyle yaşanmıştır. Ve bunun bedelini ülke çok ciddi ödemiştir. Hayrı elamet bir durum değil yani bu örnek. Bu örneğin dışarıdan yansıdığı şeyler akışları çok yüksek olacaktır. Yani bir de Mısır da aynı Suriye'de bir savaş Mısır'da, yani savaşın eşiğinde bir ülke. Suriye Esir'de artık de... ce cehennemin ta kendisi. Yani dünyada yani... tarif edecek bir kelime yok cehennemden başka Suriye'nin içine düştü ve Dışişleri Bakanı'nın da şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. Ee, bundan ne kadar zaman önce yaklaşık 8 ay önce falan bu bir, bir, bir iki haftaya biter falan şeklinde konuşuyordu ya da en fazla aylara yayılır diye bir hesap yapmıştı fakat Tam bir cehenneme dönüşmüş vaziyette ve bir mezhep çatışmasına döndü. Bu tamamen bütün dengeleri değiştirecektir zaten evet. herhalde. Suriye'de şebihalar vardı, Mısır'da baltacılar vardı. Burada da şimdi yeni yeni almaya başlayan palacı, zırhlılar. zırhlılar var, palacılar var. Palacılar var. Evet endişe verin. Mısır konusuna da yani bir 3-4 dakika içinde de Mısır. Ya o zaman yani gerçekten ben tabi e, şöyle e, şöyle de, yapalım isterseniz e, Ali Bey. E, biz Mısır meselesini de yarın sizi konuk olarak alalım. <gülüyor> ne dersiniz? Otur. Siz bu konuyu ele aldı ben incelediniz. Ben de çalışmıştık. <gülüyor> evet. Yani açıkçası ordunun e, darbenin e, politik bir çıkar sağlamayacağı zaten net bir şekilde ortada daha da belirtilmişti. E, ortada ne böyle bir şey onaylanmayacağı da ama tespitlerimizin eee bugünki durumunun çok iyi analizize olduğu bir gerçek. Tamam, iyi Evet, yani siz e, Mısır'a bakışını Türkiye'nin her zaman e, problemlerle manol olduğunu. Mısır sancıda olmuştur ki yakın daha cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir takım böyle örnekleri e, buluyorsunuz. Sırı tahlil edememiş hükümetler. Yanlış tahlil etmişler. Ve tek çok sorun yaşanmış. E, oradan başlayarak öyle bir şey. Evet, bir mısır şey yapalım. Darbe, darbe de darbe diyelim. <gülüyor> darbe oldu çünkü. Ama e, bunun altından kalkabilecek mi ordu Yalnız, darbesi? Işte, çok şey tartışılır. Bu, bu artık darbe olmasaydı, o yükselen toplumsal harekette Mursi'yi e, darben ediyordu. Ediyordu zaten evet, aynen. Evet. O, o çok önemli yani, bir mesele yani. Bu çok önemli. Bu isti, bu, bu, bu özgürlük talepçileri tamam farklı kesimlerden, Mursi memleketçilik yani idman memleketi zaten iktidarı devirme aşamasına gelmişti. Yani ordu bugün bu e, zaten bir. E, Atanan insanlar yani Mursun'un atadığı insanlar Genel Kullar Başkanı da yeni gelen geçici Cumhurbaşkanı da Evet Neyse bunları yarın konuşuruz. Yarın konuşurdu o zaman 9.30'da görüşürüz Hoşçakalın. Çok teşekkürler Açık Gazete That's all right, mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, uh, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too, son, that guy you fool and he ain't no good to you, but that's all right, that's all right. It's all right. That's all right, ya da the, that's all right, mama, her şey yolunda anne. Elvis Presley bunu 1954 yılında, yani kaç yıl oluyor? Ee, 60, 59, 59 yıl oluyor. Önce Rock'n Roll'u aslında başlattığı söylenen bu şarkı deniyor. Rock'n Roll devriminin hafif bir melodik bir parça, öyle sert filan da değil ama 1954'te prodüktör Sam Phillips eline bir asetat denen şeyle, kopyayla gelmiş. Memphis'te bir radyo istasyonuna WHBQ istasyonuna, onun jockey, Dewey Phillips'e gitmiş. Demiş ki, bunu çalar mısın? Bak güzel bir şarkı var elimde, demiş. O da 9.30'da çalmış. Gerisi tarih olmuş. Rock roll devrimi başlamış. dokuz 9.30 mu, akşam 9.30 buçuk Akşam 9.30. 21-30 ve o zamanlar şey yok tweet filan meseleleri pek yok internet yok ama şu an başbakanın seveceği zamanlar <gülüyor> telefon hatları radyonun ışıklar yanmaya başlamış hemen o çok güzel şarkı bir daha çalar mısın bir daha bir daha bir daha diye bütün böyle telefon hatları dolmuş. Işıklanarak. Artından bu rock'n'roll tarihi bu parça üzerine inşa edildiğine göre bizim telefonlarımız çalmayacaktır muhtemelen. Niye? E, doymuş olabilir insanlar. <gülüyor> doyum noktasına ulaşılmış olabilir. Biz de satisfaction'ı çalarız. Yani, doyum olmuyor. Hiçbir zaman doyamıyoruz zannediği. <gülüyor> Rolling Stone'da onu çalarız. Olabilir tabii ki. Evet şimdi tekrar ciddiyete verelim. Kendimize hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi buluyoruz. Yani hakikaten Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde göstericilerin üzerine ateş açıldığı haberi var. Bu yeni Müslüman kardeşlerden yapılan açıklamada Mursi yanlısı en az 34 kişinin öldüğü bildirilmiş. Evet Mısır'da ordunun yönetime el koymasından sonra Müslüman kardeşler bir araya gelmişti ve darbeye karşı direniş gösterilerine başlamışlardı. Ama gerginlik devam ediyor bu olaylar sonrasında da. Askeri darbeyle ile görevinden uzaklaştırılan Mursi'ye destek için başkent Kahire'nin Nasır semtinde Rabiatul Adaviye meydanında toplanmış göstericiler bir yandan da tahrirde toplanan e, Mursi karşılıkları var. Dün akşam saatlerinde e, devrik liderin gözetim altında tutulduğu öne sürülen Cumhuriyet Muhafızı'nın karar yapma, belli değil, evet. yürüme karar almışlar. Nerede olduğu belli değil ama orada olduğuna dair bir söylenti varmış söylenti ve oraya var. yürümüşler. Neden peki gözaltında tutuyorlar o da belli değil yani. Evet. Yani bu darbe değilse eğer nasıl sen gözaltında tutarsın? Yani çok kötü yönetmiş bir adam da olabilir yani. Ama yani ordudan da hemen bir açıklama var. Silahlı teröristler kışlayı basmaya kalktı. Çıkan çatışmada bir komutan öldü, 40 asker de yaralandı diyor. Bunun karşılığında da asker 34 kişiyi de öldürmüş, Mursi evet. yanlısı olduğu belirtilen. Evet. Gerçekten trajik görüntüler ortaya çıkıyor Cuma, Çok çok Mısır'dan. tehlikeli bu, bu da gidişat. En son Cuma günü e, oldukça fazla ölü sayısından bahsediliyordu. Hatta internette yayılan videolara göre e, meydanda bir araya gelmiş ve namaz kılan insanların üzerine doğru da ateş açan e, insanlardan da bahsediliyordu. Bunun Birisinin de vardı. görüntüsü vardı kafasından vurula. Evet. Ve ölmüş olarak taşınan. Evet yani Ahmet İnsel de Radikal 2'de Pazar 2'nde Radikal'in dün yazmıştı. Taksim tahrir değil, gezi direnişi Türkiye'de darbenin değil toplumda katılımcı demokrasi talebinin önünü açtı. AKP'nin ve muhalefet partilerinin çıkarmaları gereken esas ders burada yatıyor diye bir yazı yazmıştı. Mısır halkının demokrasi talebine ve mücadelesine asker darbesi vuruldu. Yani şöyle Mısır ordusu tarafından gerçekleştirilen bu darbeyi kabul edilemez buluyor ve protesto ediyoruz. Gerekçeleri ne olursa olsun seçimle gelmiş bir iktidarın silah zoruyla düşürülmesi Mısır'ın demokratik geleceğine ve Mısır halkının demokratik, özgür ve eşit bir toplum olma özlemine vurulmuş ağır bir darbedir. Bu alıntıyla devam Ahmet'in senin yazısı. Alıntı da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin iki eş sözcüsünün imzasıyla darbenin üzerinden 24 saat geçmeden yaptığı bir açıklamaydı. Bu açıklamaya ilave edilecek bir şey yok diyor. Ve ondan sonra da hatalar silsizliği yaptığını söylüyor Ahmet İnsel. Muhammed Mursi'nin büyük bir başarısızlığını, yani Müslüman kardeşler örgütü önce aday göstermemeyi düşünmüştü. Karar verilirini değiştirince de ilk isim gerçek bir lider olan Hayrat El Şater olmuştu. Onun seçilebilmek için yasal siyasi kısıtları olduğu ortaya çıkınca hesapta olmayan pek de Mursi'ye düşmüştü adaylık diyor. Yedek lastik yakıştırması yapıldığı söylenir. Bir yılda son derece başarısız bir yönetim sergiledi ama bu askeri darbi bir nebze bile meşru kılmaz. Asıl kabahatleri şunlardı diyor. Askeri vesayet sisteminin olduğu gibi devam ederken, orduyla ittifak kurarak muhafazakar otoriter bir yönetim yerleştirmeye teşebbüs etmesi. Mursi ve Müslüman kardeşler esas bu nedenle kaybetti diyor. Gerçekten de ordunun da Cengiz'in yazısında da tarafta, ordunun Mısır ekonomisinin yüzde kırkını tamamen kontrol etmekte olduğu söyleniyordu. Onlarla uzlaşarak ...bunu yürütmeye devam etti diyor. Ve tekel olarak bunu yapıyordu. Evet. Yani... E, Hala ne yapıyordu? Mursi'nin görev başına getirdiği ve sonunda darbeyi yapan komutan... ...darbeyi ilan ettiği konuşmasında devrilen başkan ve yönetimi aptal olarak niteledi. E, askeri vesayeti etkisiz kılacak geniş bir toplumsal kuramamış olmaları mıydı... o Olma, olmaları mıydı generen işaret ettiği aptallık mümkündür diyor. Yani ondan sonra da e, Mısır'da ordu ve Müslüman kardeşler arasında ta 1952'den bu yana devam eden mücadelenin kanlı mücadele yeni bir sahnesi diyor. Bunu belki zaten yarında konuşma fırsatı buluruz. Ali hani Bilge ile beraber kan davası da daha da derinleşecek diyor. Fakat az. İç savaş potansiyeli de taşıyor, laik muhalefeti de sürekli ters köşeye yatıran bir kan davası e, ve elbette Mursi'nin politikası aynı zamanda basiretsizdi de gerçek gücünü ve toplumsal desteğini hesaplamadan Mısır toplumunun dönüşümünü dikkate almadan muktediri devirmiş sokağın yarattığı toplumsal dinamiği algılamaktan aciz, kifayetsiz muhteris bir hegemonya politikası yürüttü diyor en büyük hatalarından biri anayasa mahkemesi tarafından meclisin lağvedilmesi sonrasında yasama yetkilerini kendi elinde toplamasıydı. Yani Kuvvetler Birliği. Bu da oldukça tepki çekmişti. İnsanlar tahrire gelmişlerdi yine aynı şekilde. Evet ve bu arada da giderek kendi siyasal geleneğine kendisini hapsederek Müslüman, diğer Müslüman parti ve örgütlerin desteğini bile kaybetti diyor. içe kapandı. Bunu yaparken devlet bürokrasisine teslim edeceğini bile göremedi bu yetkileri. Mursi devrildi ve sonunda mübarek rejiminin kesintisiz devamı olan devlet bürokrasisi iktidara doğrudan el koydu. Mursi ise elinde kalan yegane meşruiyet olan seçilmiş olma sıfatını kullanıp ultimatoma karşı hemen seçim kartını masaya atmaya bile cesaret edemedi diyor. Onu yapsaydı çok farklı olabilirdi tabi. Halkın ultimatomu na karşı o da tamam seçim deseydi diyor bu durumu ordu ordunun mı daha sonra geldi halkın 23 milyon luk Dilek Uzaydan baktığınız zaman fotoğrafları çekilebiliyorduk. Evet. Işıklar içerisindeki Mısır'ın fotoğrafları çekilebiliyordu son günlerde. Ordu darbesinden hemen önce. O kadar fazla kalabalık sokaklardaydı aslında. Evet. sonra bunu söyledi seçim erken seçim kartında ama artık çok geçti sesi duyulmaz olmuştu diyor. Darbe için düğmeye basılmıştı. Bugün Mısır Genelkurmay Başkanı'nın sokakta sevinç gösterileri yapan kitlelere bakarak aptallar diye içinden geçiriyor olması kuvvetle mümkündür demiş o aptal sözüne bir başka atıf yapıyor insel ve şöyle diyor bitiriyor yazısını toplumsal devrimler dümdüz bir çizgide ilerlemezler uzun ve sancılı mücadeleler büyük gelgitler sonrasında toplumsal değişime kalıcı damgalarını vururlar bugün Mısır'da demokratik devrimi devlet aristokrasisi yedeğini almaya çalışıyor Şimdi toplumsal değişim dinamini hacir altına alanlara gerekçeleri ne olursa olsun haklılık payı çıkarma zamanı değil. Darbeyi adıyla teşhir etme demokrasi ilkelerinin safında yer alma zamanıdır. Bütünüyle gayrimeşru bir darbe diye de başlık katmıştı yazısından Ahmet İnsel. Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı rolden bahsetmiş mi ya da oynamadığı rolden her neyse Ahmet İnsel galiba sizin okuduğunuz kısımda bahsetmiyordu. Ama e, insanlarda bunu tartışıyorlar. Amerikan Başkanı, ABD Başkanı Obama, e, ülkesinin Mısır'da herhangi bir siyasi parti ya da grubu desteklemediğini söylemişti, yaptığı açıklamasında. Ama bir diğer taraftan da, yani uluslararası ilişkiler, bu Suriye olayından sonra kutuplaşan uluslararası ilişkiler tamamen alt üst olmuş durumda bu Mısır olayı yüzünden de. Mesela İran devrim muhafızlarının alt kolu Besic milisleri, yani o paramiliter kuvvetlerin sözcüsü de, Komutan Tu General Muhammed Razı Nakmi Nakdi, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dolaylı yoldan ABD tarafından devrildiğini, aynı yöntemin Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için de uygulanmakta olduğu şeklinde bir iddiada bulunmuştu. Ama bir diğer taraftan da bunun üzerine Mısır'da Mursi karşıtları orduya destek vermek için Tahir Meydanı'na toplanmışlar ve Kahire'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmışlar ve büyükelçinin sınır dışı edilmesinde e, talep etmişler orada toplandıktan sonra. Tamamen Karman Çormar olmuş evet, işler evet. var. Okuması gerçekten de oldukça zor gibi duruyor. Ama çok büyük bir alayaklanması olduğu için devrimci bir durum tamamen. Dolayısıyla öyle ordunun da bütün ekonomik ve gücüne ve dış desteğine rağmen de kolay olmayabilir bunu yürütmesi diye düşünüyorum. Ama iç savaşı önlenebilir mi? O da ayrı bir şey tabii. Tony Blair evet. çıkmış ortaya gene. Zaman zaman çıkıyor böyle değil mi? Evet Hacı Yatmaz gibi. Orta Doğu Dörtlüsü'nün temsilcisi sıfatını kullanmış. Milyonlarca dolar ve şey... E, e, dolarlı konuşmalar yapıyor. Her yerde o akil insanı dinlemek için herkes para veriyor. Mısır'daki Mısır'daki darbeyi savunmuş. Ordunun başka şansı yoktu. Aksi halde ülke kaosa sürüklenecekti demiş. Ne kadar sempatik. Hasan Cemal de T24'te iyi darbe kötü darbe diye etraflı bir yazı yazmış. Bir zamanlar 27 May Mayıs iyi darbeydi. 12 Mart'ta 12 Eylül'de kötü darbe. Sovyetler Arjantin'de faşist cuntaya arka çıkar. Amerika Şili'de Başkan Ayendi'ye karşı Pinochet'nin kanlı darbesini desteklerdi. Darbeler bugün de Doğu'da ve Batı'da Avrupa ile Amerika'da çifte standarda tabi demiş. Yani Tony Blair darbe öncesi tahrirde toplanan milyonları darbe savunusuna dayanak yapmış. Mursi'nin %51 oy aldığını göz ardı etmiş. Observer not düşmüş. Aynı Tony Blair Britanya'yı Irak savaşına sürüklerken milyonların muhalefetini hiç umursamamıştı. 15 milyon insan sokakta aynı anda dünyada sokaklardaydı. Yunan işgali karşı ve daha savaş başlamadan önce. Evet. Şimdi bunlar akil adam olarak karşımıza geliyorlar. Evet. Mısır'daki son durumda şuydu: Mısır devlet başkanı Adli Mansur, Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Muhammed El Barid'in e, gazetelerde çıkan başbakan yardımcılığını atandığı haberini yalanlamıştı ve henüz geçici başkanlığı başbakanlığa atanmadanı söylemiştik. Başbakanlık mı, başbakan yardımcısı mı? Farklı yerlerde isimler geçiyor, farklı ünvanlar geçiyor. Böyle bir karışıklık var. Ee, ama an itibariyle Mısır gerçekten karışık. Özellikle bu sabah itibariyle meydana gelen çatışmalar sonrasında hep beraber göreceğiz galiba ülkeden neler olup gittiğini. Mısır evet, böyleydi. Evet, Mısır böyleydi. Dünya nasıldı peki? Biraz doğuna bakalım. Ee, Glen Greenwald yeni bir yazıp atlattı. Esas itibariyle son zamanlarda geniş bir hazırlıktan sonra Edward Snowden'ın eski CIA ve NSA yetkilisi çalışanlarından ve tarihinde belki de en büyük ifşaatını sızdıran Edward Snowden'ın Kendisine sızdırdığı, çeşitli yerlere sızdırdığı belgelerden hareketli yeni bir makale yazmış. O Globo gazetesine, Brezilya'nın en büyük gazetelerinden birisi. Rio de Janeiro'da çıkıyor ve şey diyormuş. Amerika Birleşik Devletleri milyonlarca e-mail... Ve telefon konuşmasını casusladı. Milyonlarca kimin? Brezilyalı. Ya Brezilya'da mı girdi şimdi oyunun içine? Tas tamam Brezilya'da girmiş durumda. Ve Globo'nun dünya anlamına geliyor anladığım kadarıyla. portekizcem yok. Ama Roberto Kaz ve Jose Casado ile birlikte yazmış. Makaleler de var. Guardian'da çıkan bir yazı bu. Ve şu diyor, şimdi bu makalede NSA'in yıllardan beri dikkatini çekerim yıllardan beri sistematik olarak Brezilya Telekomünikasyon şebekesine sızdığını ve hiç ayrım fark gözetmeksizin milyonlarca, milyonlarca Brezilyalının e-maillerini e, telefon konuşmalarını kesmiş, dinlemiş, toparlamış ve depolamış, depoya kaldırmış. Bir saniye, bir saniye. Şimdi bu anlatılan hikaye daha önce bizim de aktardığımız şekliyle yeni bir teknolojinin ürünüydü. Evet. Hani o isimler verildi. Pizma. E, evet, onlardan, onlardan bu geliyordu. ayrı. E, ama yani şu şekilde düşündüğünüz zaman yıllardan beri eğer Amerika Birleşik Devletleri bu işi yapabiliyorsa şu andaki teknolojik gelişme olarak bildiğimiz şeyin çok daha fazla ilerisinde de olabiliriz galiba tas tamam da onu söylüyor Glen Greenwald beni izlemeye bizi izlemeye devam edin dedi. Çok şaşıracaksınız yeni açıklamalarla dedi. Ve şimdi bu O Globo'da çıkan makale. Der Spiegel'de geçen hafta çıkmıştı. Laura Laura Poitras ve gazeten Der Spiegel'ın diğer muhabirleri o da NSA denilen teşkilatın yani Amerikan istihbarat teşkilatının kitlesel halde ve hiç ayrım gözetmeden milyonlarca Almanya vatandaşının elektronik iletişimini izlediğini ortaya koymuştu. Şimdi ortaya çıkıyor ki bu yeni bir programmış. Senin de söylediğin gibi. View bunun adı. Adil Bakış. Hakkaniyetli <gülüyor> Bakış programı. Herkes hiç ayrım gözetmiyor yani. Ayrım gözetmeksizin şey bakış. Sabit bakışta diye biz buna. Milletvekillerinden bakanlara yani, kadar herkese. Şimdi nasıl çalışıyor? Onu yani şimdi, aynı muamele. Evet, aynı muamele. Hiç ayrım gözetilmiyor. Demokratik bir şey. Muhtemelen. Yani ve e, listeye bakıldığı zaman şey diyor Glenn Greenwald. Diğer hani herkesi dinleme yapıyor filan diyor ya arada bir. Amerika başkakına obama dişler dış John Kerry söylemişti başka diğer ülkelerin de buna yakın bir şey yaptığını söylemek bile gününç olur diyor yani kıyas filan kabul etmez demiş çünkü yani dost düşman ayrımı da yok ayrım gözetmeksin çok adil bir şey. Bütün müttefik, dost ve müttefiklerle de Altakke ve Erkü'ye acayip dinlemişler onları da. Karşılıkta birbirleriyle haberleri olarak mı dinlemişler? Yok, hayır. Hayır, hayır, hayır. Amerika dinliyor. imparatorluk dinliyor. E, onu zaten biliyorduk. O ortaya çıkmıştı zaten. Örneğin Almanya'da bu işi yaptıkları ortaya i̇şte çıkmıştı. İşte Almanya'da çıkmıştı. Şimdi Brezilya'da çıktı ama şimdi diyor ki Glenn Greenwald. Uzaylıları neyse. Yani dinleme yapmadığı ülke sayısı çok az dinlediklerine diyor dünyadaki insan. Onlarda önemsiz Afrika ülkelerini falan ne dinleyecek zaten? Asya'nın bazı yoksullarını. Şimdi bu iki makalenin de ortaya çıkardığı gibi bu yeni bir program. Bu program nasıl çalışıyormuş? Şimdi onu da detayını vereyim. Dev bir adı verilmeyen dev bir telekomünikasyon şeyi varmış şirketi. Hmm. Sırf bu iş için mi? Sırf bu iş için. Ee, şu anda bilinmiyor. Ve bu şirket diğer ülkelerin telekom şirketleriyle işbirliği yapıyormuş. Anlaşma yapıyormuş yani. Ben de Amerika'da telekom yapıyorum diyor. Sonra bu ortaklıklarla Amerikan şirketi bütün o ülkelerin telekomünikasyon şirketlerine giriyor ahtapot gibi. Ve ondan sonra da yönlendiriyor trafiği, bütün iletişim trafiğini nereye yönlendiriyor? Hop Amerika Birleşik Devletleri. Hayır, şeyin içine, doğrudan NSA'in Amerikan istihbarat e, tamam. şirketine. Ve bütün bu her iki makalede Brezilya'da ve Almanya'daki durumları da anlatan bu sistemi anlatan iki makalede Edward Snowden'ın verdiği belgelerden çıkıyor. Şimdi sonuç olarak şu var elimizde. Telefon kayıtları elde bir. Prisma programı var. Obama'nın direktifi var. Siber operasyonlar yapılsın diyor. Sınırsız muhbir ağ var. Milyarlarca milyarlarca kayıt yapılmış ve bir de bir sürü yalanlama var. Hepsi biz dinlemiyoruz, sistemli dinleme falan yapmıyoruz dedikten sonra ya yalan, yanlış söylemişiz falan diye NSA başkanları var. Yani hakikaten akıl olmaz bir durum var. Ve sonuçta da ortaya da bir de şey çıktı. E-mail ve internet metadatalarının Hepsi çıkmış. Yani nelerden bahsettiniz mi? Yani manuel olarak yapılan postaların da izlendiği ortaya çıkmış. O bu makaede yok ama evet. Da, Almanya'da da çıkmış. Almanya'da da çıkmış ki Almanya'da mağdur olan ülkelerden bir tanesiydi galiba. Alman evet. hükümeti de kendi postalarını izliyormuş. Nereye gitti, nereye gönderildiğini bu postaların fotoğraflayarak belgeli arşivine koyuyormuş. Yani sonuçta Amerikan hükümeti tam bir gizlilik içinde her yere yayılmış, dünyanın her noktasına yayılmış bir casusluk sistemi mekanizması kurmuş. Yalnız kendi vatandaşlarına değil, dünyanın bütün vatandaşlarına. Yani dünyanın bütün vatandaşları derken şeyi de katıyoruz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan, evet. Abdullah Gül, Vladimir Putin, Muhammed, Muhammed Mursi, Benjamin Netanyahu, Shimon Peres, Kemal Kılıçdaroğlu, Hakan Fidan, Hakan da evet. O da dünya vatandaşı. <gülüyor> Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Ali Babacan. Ya yani bizi bile dinliyor olabilirler diye bir hisse kapıldım ben. Yani. O kadar zor olmasa gerek. <gülüyor> ve şimdi sonuç şu. Eğer ortadan ya yani bir erozyon hatta tamamen imha söz konusu diyor Glenn Greenwald. Bir, neyin imhası ve erozyonu? Herhangi internet kullanımında herhangi bir özel e, mahremiyet ya da kişisel güvenlik kusura bakmayın yok. İki, Amerikan hükümeti sınırsız bir kuvvetle istediğini dinliyor, gözlüyor ve depoluyor ve hiçbir hesap verilebilirdi. Kimseye bir hesabı yok. Üç, e, ortaklarının agresif olarak mesela, e, yani son derece baskıcı, dünyanın en baskıcı diktatörlükleri, mesela Suudi Arabistan. Onların da dinlemelerini izin verip paylaşıyor bunu. Suudi Arabistan'la paylaşıyor mesela seninle ilgili bilgiyi. Dördüncüsü radikal olarak Amerika Birleşik Devletleri ile dünyanın sıradan vatandaşları arasındaki dengeyi tamamen değiştiriyor ve beş, dünyaya da bir mesaj gönderiyor. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Amerikalıların özel hayatta haklarına çok az yani hemen hemen hiç saygı göstermediği gibi gezegende diğer insan ister siyasetçi ister asker ister sporcu kim olursa ol Umurumda bile değil mesajını veriyor. Senin şeyin benim elimde, özel hayatım diyorlar. Ve sonuç olarak tam bir gizlilik halinde, tam bir hesap verilmesi halinde, karanlıkta bir dünya dehşeti içindeyiz. Ve bütün bunları ortaya çıkaran kişi 29 yaşında bir genç. Rusya'da, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havalimanında otel odasında kısıtlıp kalmış bir şekilde evet. bekliyor. Ve Bütün ajanlar peşinde duruyor kendisi. Ve suçu bu casuslukları açığa çıkarması ve suç casusluk yaptın diyorlar. Korkularından ülkelerini açamadıkları gibi Avrupa ülkeleri aynı zamanda kendisinin uçakta bulunduğu dedikodusuna da inanıp bir ülkenin devlet başkanını Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales'in uçağını kendi hava sahasına sokamayacak kadar cesaretsiz bir tavır sergiliyorlar. Son yaşananlardan görüldü bu. Bir Ama... adam Amerika'ya ve hepimiz herkese Aynen karşı Venezuela, Ekvador, Arjantin ve Uruguay büyükelçilerinin devlet başkanlarıyla beraber Morales yalnız elçiliği kapatacağım herhalde demiş. Biz, beni kaçırmak filan böyle e, olacak iş değil demiş. Biz koloniniz, sömürgeniz değiliz demiş. İspanya'da Dünya mı... çapında bir insan avı var. Evet. İspanya'da özür dilemiyor. Özür dilemiyor. Biz Snowdon vardı içinde. Kusura bakmayın. Şeklinde yaptığı bir açıklaması var. İspanya'nın. O da çok ee, şahane inmiş doğrusu. De. Yani bu kadar sirayet etmiş korku içlerine diye de görülemiş. Peki kapatalım evet. ve çıkarken de aslında Beatles'dan bir Nowhere Man dinlemenin de çok uygun olacağını düşünüyoruz. Hiçbir yerde olmayan adam diye biz bu şarkıyı. Bütün dünyanın gene genel şeyini sarsıp attı yani. Aynı zamanda bu şarkının da bir yıl dönümü 1966'da 4 Parçalık bir EP, Extended Play çıkartmışlar. Onun içinde de başka şarkılarla beraber bu da var, Nowhere Man. Onu çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. a real nowhere man, Sitting in his nowhere land. And see a bit like. chicas de